Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan günaydınlar. Günaydın. Mehveş hoş geldin. Birkaç haftadır Evet. sesini duyamıyorduk. <gülüyor> evet geldik. Serkan'la e, yaptık programları. Joker e, rolü. <gülüyor> <gülüyor> Yazın roke, Joker, Joker rolü. Aranızdayız evet. Evet. Evet e, şimdi ekonomi ekoloji programının aslında çok e, gündemde e, tutmaya çalıştığı e, konulardan bir tanesi bu mega projeler ve özellikle 3. Havalimanı ile ilgili herhalde e, onlarca kez program yapmışızdır diye düşünüyorum mega Hı. projeler bağlamında. Şimdi geç... de e, tabii yakında açılacak. Yani e, tabii çok az Ekim bir zaman kaldı 29 Ekim. E, gerçekten çok çok az bir süre. 3 e, aydan az bir zaman kaldı. E, bu hafta, geçtiğimiz hafta e, bir fotoğraf e, düştü sosyal medyaya. Daha sonra bununla ilgili e, alternatif medyalarda e, çeşitli haberler de yer aldı. 3. Havalimanı'nın e, bulunduğu e, arazide, pistlerin herhalde değil mi evet. bulunduğu e, arazide, bölgede e, bayağı ciddi bir göçük e, oluştuğuyla ilgili bir e, görsel paylaşıldı. Bu işte doğru mu değil mi tartışmaları e, yanı sıra tabii aslında biz öteden beri 3. Havalimanı projesinin bulunduğu arazinin e, böyle bir havalimanı e, yapmaya uygun olmadığını Biliyoruz e, fakat tabi evet, Bilim insanlar bunun... da bunlarla ilgili yani e, pek, pek çok unsur çok. var 3. Evet. Havalimanı ile ilgili e, yer, e, zemin etüdü vesaire de bunlardan sadece bir tanesi. Evet. E, ve e, bununla ilgili bu göçük oldu mu olmadı mı? Çünkü Hı -hı. E, aslında yalanlandı da e, şey tarafından e, oradaki firma İga. tarafı İGA tarafından. E, fakat durum e, biraz daha farklı gösteriyor. Biz de bu konuyu konuşmak için Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı e, Hüseyin Alan'la e, şimdi bağlantı kuruyoruz. Merhaba e, Hüseyin Bey, nasılsınız? Merhaba evet, efendim. Evet, e, şimdi biz biraz anlattık Üçüncü Havalimanı, e, zemin etütü, e, bir takım sorunların olduğunu e, ama siz tabii bu konunun uzmanı olarak ee, ne dersiniz? Yani Nasıl bir manzara var karşımızda? Ya burada öncelikli olarak e, alanı yapıldığı alanın zemin özelliklerini kısaca anlatmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Evet, lütfen. Buna ilişkin riskler nelerdir? Bunları belirtmekte yarar e, var diye düşünüyorum. Lütfen. Şimdi Bu alan biliyorsunuz geçmişten beri madencilik, kum çakıl ocakları için bir işletme alanıydı. Biliyorsunuz İstanbul e, Özellikle geçmişte kömürünün önemli bir kısmını bu alandan temin ediyordu. Yakacak teminli İstanbullular. Evet. Tabi bu alanda oluşmuş irili ufaklı bu maden kazıları veya kum çakıl alımından kaynaklanan çeşitli çukurlar vardı. Bunların gerek yeraltı suyu gerek yüzey suyu veya yağmur suyuyla dolması sonucu bu alanın önemli bir kısmında bir şey olduğunu biliyoruz. Yani 60'ın üzerinde bir göl veya gölcüğün olduğunu biliyoruz şimdi bu alanda yapılan bu çet raporunda bu alanda 66 adet toplam göl veya gölcük olduğu ifade ediliyordu. Bunun yaklaşık 5-6'sı dışında 60 tanesinin e, hava alanının yapıldığı alan altında kaldığını biliyoruz. E, bunların derinlikleri kimi 10-15 metre, kimi de işte 30 metre varan e, göller e, söz konusuydu. Bu alanın doldurularak işte düzeltilmesi ve elde edilen alan üzerinde de havaalanın inşaatının ve pistlerin yapılması söz konusu. Siz tek bak, <gülüyor> öncelikle bununla ilgili sadece bu göletlerin varlığı ve burada pistlerin Hı -hı. yapılması, yapılması yapılmasıyla ilgili odanız zaten bununla ilgili bir rapor da hazırlamıştı. Evet. Yani, yani normalde yani mühendislik açısından bu dünyada yapılabilen bir şey mi? Bir kere onu soralım. <gülüyor> Evet. Yani maliyet açısından bakıldığında bugün yani denizde de şey yapmak mümkün, hava alanı yapmak evet. mümkün ama bunların yoğun bir maliyeti söz konusu. Evet. Yani bunun doğruluğu yanlışlığından ziyade ülke insanına getirdiği önemli bir maliyet söz konusu. Evet. Bu maliyeti karşıladıktan sonra tabii ki bazı şeyler yapmak mümkün. Yani bugün işte görüyoruz işte Giresun orada hava alanı Biliyorsunuz bir denizin bir miktar doldurulma suretiyle gerçekleştirildi ama bunlar yani bizim gibi gerçekten ülkelere önemli ekonomik şeyler getiriyor, yükler getiriyor ki İstanbul Havalimanının yanlış yer seçiminden kaynaklı olarak dünyanın en pahalı bugün hava bir tanesi olacağı ifade ediyor, belki birinci sırada. Evet. evet. Peki pahalılığın yanı sıra e, güvenilirlik açısından yani çünkü sonuçta bir e, anladığımız kadarıyla pek bir denetleme hani bağımsız bir e, sizin gibi bir meslek odası tarafından mesela bir denetleme yapılamıyor. Yani şirket almış e, bir takım inşaatlar büyük bir hızla e, sürüyor ve mesela e, geçen hafta gördüğümüz gibi e, bir göçük olduğu iddia edilen, küçük manzarası veren ki hani bu konuda siz ne diyeceksiniz onu da merak ediyoruz. E, tablolar çıkıyor ve tabii ki bu e, bizler için çok korkutucu. Evet, e, evet. Yani sonuçta yarın öbür gün e, burası açıldığında insanlar kullanacak, kullanmak zorunda kalacak evet. bu havalimanına. Evet. Şimdi bu bölgede tabii bu bölge doldurulurken yer yer 70 ile 100 metre arasında değişen yer yer diyorum her tarafta hı hı. değil. Çünkü bu kazı düzeltme yapılıyor. Dolgular söz konusu yani 100 metre bir dolgu yaptırdığını, yaptığınızda bu dolguların aktardığı yükler var bu dolguyu sıkıştırmadan kaynaklı sıkıntılar var dolguda kullandığınız malzemenin niteliği önemli sıkıştırma enerjisi önemli ve benzeri bunun altında yer alan zemin birimlerinin niteliği ve dayanımı söz konusu. Çünkü 100 metre kalınlığında bir yük bindiriyorsunuz. Altında bulunan zemrin de bunu taşıyabiliyor olması lazım. Peki Hüseyin Bey. bu mersi hizmetler açısından bakıldığında hı hı. E, şunu ifade edeyim. E, burada e, yeteri kadar bir denetimin yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Çünkü biraz önce ifade ettiniz. Bağımsız meslek kuruluşları, denetim kuruluşların bunun için tuttuğu herhangi bir rapor yok. Veya kamuoyuna bir tek bir durum söz konusu değil. Biraz önce sizler de ifade ettiniz. İşte bir... Göçük oluştu veya bir çökmenin oluştuğuna ilişkin bir durum söz konusuydu. Bu ilgili şirket tarafından yalanlandı ama burada açık olmak lazım. Yani açık toplumun gereği olarak bunları meslek örgütlerinden, sivil toplum kuruluşlarından, gerekiyorsa üniversitelerden bir heyet bu bölgeyi gezdirilerek en azından böyle bir olgunun var olup olmadığı rahat bir şekilde topluma anlatılabilir diye düşünüyorum. Bunları maalesef ülkemizde gerçekleştirilemiyor. Maalesef. Yani burada yapılması gerekenin biraz önce ifade ettiğiniz üzere bu şekilde açık olmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 150 milyon yolcu kullanacak diyoruz. Şu diyoruz, bu diyoruz. Burada uçaklar önce kalkacak ama bu tür kaygılarımız söz konusu. Evet, şimdi bu 70 ila 100 metre arasında dolgular var dediniz. Bu bahsettiğimiz 60 civarında göl ve göletten mi bahsediyoruz yoksa daha başka bunların bir... bunların hepsi dolduruldu. Evet. Üstleri dolduruldu bu malzemeyle. Bunların işte diyorum ya kimi 30 metreye varan göller söz konusu diye bunlar da dolduruldu. Şimdi pistler var mesela işte altı adet pist yapılacak burada bunların uzunlukları 3500 metre ile 4100 metre arasında değişiyor. Şimdi bir kısmı doğal malzeme üzerine geliyor, bir kısmı dolgular üzerine geliyor, bir kısmı eski göl alanlarının doldurularak elde edilen zemin üzerine geliyor. Şimdi bu kadar farklı zemin birimleri üzerine oturan hmm. dolgularda bizlerin o raporumuzda da açık bir şekilde ifade etmiştik bugünkü teknolojiyle tabi ki bazı tedbirler almak mümkün ama oturmalarını engellemeleri mümkün değil dedik. zaman içerisinde bu kendi içerisinde dolgular oturacak bu da yüzeyde deformasyonlara meydan verecek hmm. Yüzey deformasyonunda Allah korusunu Belki de kazalara sebebiyet verecek diye de düşünüyoruz. Yani bu uyarımızı ta 2014 yılında yazdığımız raporda da ifade ettik. Evet yani bu uçaklar bu pistlere iniş kalkış yaptıkça bu zemin bozulmalarıyla yine karşı karşıya kalabileceğiz. Kalabiliriz. Tabii. Değil mi? Yani, tabii. Evet. Yani bu olasılık maalesef gündemde. Bunu unutmamak lazım. Bir de şöyle İstanbul işte Türkiye bir deprem ülkesi diyoruz. Ee, bunun e, tabanında dolguların tabanında yer alan e, zeminlerin nitelikleri itibariyle sıvılaşma riskinden kaynaklı sıkıntılar da olabilir. Yani bir hmm. deprem esnasında bu pistlerde sıvılaşmadan kaynaklı hmm. deformasyonlar söz konusu olabilir. Yani o esnadaki olası bir uçağın iniş veya kalkış sırasında olması durumunda da bunlar önemli sıkıntılara veya can kayıplarına da sebebiyet verebilir. Evet. 99 depremini hatırlıyorsunuzdur. Sakarya'da bir köprünün altında iki tane otobüs kaldı. O an geçti, üst geçitte Yani düşün yani 20-25 metre genişliğinde bir köprü otobüsün üzerine yıkıldı ve 50 kişi, 50 yurttaşımız orada yaşamını yitirdi. Yani, yani bunlar e, olmaz şeyler değil, her şey olabilir. Doğru. Ifadesi. Evet, evet. Aslında şimdi dönüp dolaşıp tabi biz de bu programımızda sıklıkla yer vermeye çalışıyoruz. Dönüp dolaşıp bu ÇED raporlarının aslında ne kadar önemli, ne kadar kritik olduğuna aslında yani tabi iş sonuna geldi ama en başına dönecek olursak evet. birinci ÇED raporunda bu göl ve göletlerden bahsediliyordu. Daha sonraki evet. ÇED raporlarında bunlar su birikintisine e, çevrildi. Bunların su birik <gülüyor> kentisi olmadı, şu anda daha faaliyete geçmeden e, ortaya çıktı. Değil mi? Aa, aynen öyle. Ee, yani bu tabii bu bölge aynı zamanda İstanbul'un e, e, gerek yeri sütü, yeri sütü, gerekse yer altı sütü kaynakları arasında çok da yaşam alanı. Yani zaten o bölgeye canlılık veren önemli alanlardan bir tanesiydi. Biliyorsunuz İstanbul kenti bugün itibariyle özellikle Avrupa yakası yani Ali Beyköy Deresi de onun getirdiği işte şey akış üzerinde yer alan Ali Beyköy Barajı, işte Sazlıdere Barajı, Çekmece Gölü, Terkos Gölü gibi göllerden bir de tabii ki ıstrancalardan gelen işte sular söz konusu, bununla ihtiyacını gideriyor. E şimdi düşünün hava alanının bulunduğu bölge zaten bu alanlar yok edildi. E, Ali Bey Barajı ve çevresine bakıldığında tamamen tarif edilmiş durumda. Güneyine bakıyorsunuz işte taş ocakları tamamen var. Kuzey bölümü otoyollar, şunlar bunlar yapıldı, tamamen tarif edildi. E, küçük çekmece, Sazlıdere Barajı, işte Terkos gölü'nünde bu 3. İstanbul projesi, 3. şey Boğaz e, biliyor Kanal İstanbul projesi de zaten yok edileceğini, o alanların tamamen tarif edileceğini biliyoruz. Yani İstanbul'un artık su kaynakları yani. Kendisini besleyecek su kaynaklar tamamen yok ediliyor. Bakın evet. e, bir şey daha ifade edeyim. Şimdi bu e, proje için toplam 76,5 milyon metrekarelik bir alanın e, en azından kullanıldığı ifade ediyor. Şurada Google Earth görüntüsünden daha iyi bile alsak yaklaşık 400 milyon metrekarelik alanın tahrip edildiğini görüyor yetmiş altı buçuk demek yani aslında 76 milyon, milyon, Yani dört katından daha söylenen, fazla. Projenin bugün gerçekleştiği alanın büyüklüğünün yetmiş altı buçuk milyon metrekare olduğu ifade ediyorum hı hı. Ama şöyle Google Earth alın. E, önünüze koyun. Bunun bir basit matematik yani çarpmayla hemen herkesin bulabileceği bir şey yaklaşık kırk e, kilometrekarelik bir alan tarif edilmiş durumda şu an. Yani yaklaşık 400 milyon metrekare ediyoruz. Ve tabii, yani önümüzdeki hmm. yıllarda buranın işte faaliyete geçtikten sonra yapılaşma da olacak tezi, değil mi? Yollar ve benzeri hmm. alt kutu üst yapı tesisleriyle bu bölgenin tamamen elden çıkacağını öngörmek için zaten münecim olmaya gerek olmadığını düşünüyorum yani. Peki Hüseyin Bey şunu da sormak istiyorum. yani Genelde bu havalimanıyla ilgili eleştiriler çeşitli işte ekolojik, jeolojik, ekonomik hı hı. açıdan eleştiriler geldiğinde de genelde şöyle tepkiler oluyor. E peki yap, yapmasa mıydık? Hani bizim bir havalanımız olmasın mı? Siz mesela İstanbul'u jeolojik açıdan da incelediğinizde başka bir yerde yapılabilir miydi? Ya da daha uygun bir arazi? Var mıydı eğer illa ki yapılacaksa büyük bir havaalanına ihtiyaç varsa neresi olabilirdi neresi daha uygun olurdu böyle bir yer var mı İstanbul'da en azından onu Evet, söylüyorum. Yani şimdi şöyle üçüncü şey İstanbul çevre düzeni planına bakıldığında 2009'da onaylanan Silivri ve civarında zaten havaalanın için bir yer ayrıldığını görüyoruz. Maalesef burası tercih edilmedi. Yani buralarda gayet uygun havaalanı yapmak için de hem morfolojisi hem topografiyası her şeyde uygun alanlardan bir tanesiydi. Buralarda yapılabilirdi diye düşünüyoruz ama bu alanın tercih edilmediğini görüyoruz. Muhtemelen bu Kanal İstanbul projesi, 3. Havalimanı, işte 3. Boğaz Köprüsü gibi bir kavramlar birlikte değerlendirilerek bu alan tercih edildiği görüyor ama bu alanın İstanbul kenti ve İstanbul kentsel yaşam üzerinde önemli bir e, ekolojik tarifata yol açacağını hepimiz biliyoruz. Su kaynaklarını orada temin ediyor, su kaynakları yok ediyor. Bakın şimdi İstanbul bu alanları yok ediyor, e, suyunu işte melen suyundan temin edileceğini ifade ediyor. Evet. Geçen gün e, Sayın Çiğdem Toker'in e, Cumhuriyet Gazetesi'nde yası da vardı. Melem Barajı'nın gövdesini ettiği, inşa ettiğimiz yer fay hattı üzerinde. Fayın hareketinden kaynaklı olarak bugün beton gövde çatlamış durumda. Su tutamıyorlar. Sırf evet. o inşaatın su tutmasını sağlamak için yani o çatlağı gidermek için harcanacak para 600 milyon dolar. Evet. diye ifade ediliyor. Zengin Şimdi, ülkeyiz Yani Hüseyin Bu ne demek? <gülüyor> Yani bu ne demek? İstanbul susuz kalacak. Evet. Korkunç tabii ki. Evet. Yani, yani var olan İstanbul, sualtı yani, altı, yer altı yani sularında. bunları dağı... söylediğimizde tabii ki bazen kötü insan oluyoruz. Ya yani İstanbul'a bu yapılmasın mı? Yapılsın tabii. Ee, yap işlet devret mi böyle yapıldı? Bunun tabii ki son zamanlarda yapılan yap işlet devret modeliyle yapılan işte yatırımların e, şeylerin topluma maliyeti sürekli tartışılıyor. Körfez Geçişi, Üçüncü Köprü ne bileyim e, efendim e, Aksaray'da yapılan o alt şey, tünel e, sonuç itibariyle bakıldığında önemli bir toplumsal maliyete e, dönüşüyor. Kamudan önemli miktarda kaynak aktarmak gerekiyor. Evet. Ya bu projenin de öyle olmaması gerektiğini e, düşünüyoruz. Evet. Ama, ama teknoloji gelişiyor. Şimdi 25 yıl süresince siz bir şirkette bunu ihale ediyorsunuz, güvence veriyorsunuz, işte yolcu sayısı üzerinde. Teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki, 25 yıl sonra işte insanlar Mars'ta şey kurmayı düşünüyorlar, 2030'lu sağlıkları koloni yapmayı düşünüyorlar. Yani bugün artık dünyanın çevresini tek seferde gezecek uçaklar yapılıyor. Yani iniş kalkış açısından bakıldığında belki buralar terminal olarak daha az kullanılır hale gelecek. Çünkü Nan stop çıkar olacak belki onu bilemiyoruz. Yani motor teknolojisinde işte şurada burada sürekli gelişmeler söz konusu. Yani burası Şimdi tabii bir üçüncü havalimanı bir e, transfer e, gibi de yani, yani transfer Evet, noktası evet. Evet, evet. O açıdan işte söylüyorsunuz. O havalimanı gibi Hı -hı. belki hava alanı gibi işte bugün e, Katar'da bundan da orada bundan alanı gibi Dubai'de Hı hı. benzer Singapur havayolunun gibi Hong Kong havayolunun gibi bunlar transfer merkezleri olması düşünülüyor ya belki transferi ihtiyaç duymacağız 2030'lu yıllardaki evet bu Peki da bu kadar aslında nerede bulacağız? önemli bir nokta e bulamadığımız aslında da kamu kaynaklarından bu şirketlere rantetler mı sağlamış? Evet. E, zaten aslında daha e, 3. Havalimanı hizmete bile girmeden e, bu e, dikkat çektiğiniz ekonomik finansal e, meseleler kısmı da çok önemli. E, açılıştan sonra ödenmeye başlanacak yıllık yaklaşık 1 milyar euroluk bir... Kira içinde daha birkaç ay öncesinde bu havalimanını yapan ve işletecek olan konsorsiyum öteleme istedi. İki senede buraya kira ödemeyecek. Aşağı yukarı 2 milyar euroluk bir rakamdan bahsediyoruz dediğiniz sakıncaların yanı sıra. Şimdi tabi bu 29 Ekim meselesine tekrar belki bir geri dönecek olursak şimdi söz ağızdan çıktı bir kere 29 Ekim e, açılış tarihi olarak söylendi şu an yani tabi siz belki biliyorsunuz e, şu an itibariyle orada ne olup ne bittiğini çok bilmiyor olabilirsiniz ama gelen bilgiler, sahadan gelen bilgiler, orada çalışanlardan gelen bilgiler belki doğrultusunda. Bu havalimanının gerçekten 29 Ekim'e yetişmesi ve 29 Ekim, 30 Ekim neyse tarihi itibariyle oradan uçak inip kaldırmak sizce mümkün mü? Yani o mümkün gibi görünüyor. Dün e, altyapı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Cahit açıklamaları vardı. Yine şirketin en azından mevcut inşa faaliyetlerin birinci fazın A bölümü için söylüyorum bunu. Hı -hı. Biliyorsunuz bu dört fazdan oluşuyor toplam. Evet. E, birinci faz da ikiye bölünmüş durumda. A bölümü, B bölümü diye. A bölümü için ifade edilen. 29 Ekim'de açılabileceği hatta 2 işte PİS açılacak biliyorsunuz ilk aşamada A bölümünde. O 2 PİS'le bugün itibariyle bazı deneme uçuşlarının gerçekleştirildiği konusunda bilgiler de alıyoruz. E, muhtemelen tamamlanacak bazı eksikliklerle birlikte olmakta. Yani eksiklikler olabilir ama tamamlanacağı görülüyor. İşte dün Sayın Bakan'ın açıklamasında ilk faz için harcanan para miktarının 10.2 milyar yani 10.200 milyon avro oldu, euro oldu ifade edildi. Ki bu projenin başlangıcında yani ihalet halinde ifade edilen ilk faz için harcanacak paranın miktarının yani projenin gerçekleşmesinin ilk bölümü için 7-8 milyar avro civarında bir şeyin harcanacağı ifade ediliyordu. Sırf demin koşullarının niteliksizliğinden kaynaklı olarak yüzü zamanda ifade etmişti. Proje yani keşif artışlarının olacağını, bu maliyetle bunu gerçekleştirmenin olanaklı olmadığını ifade etmiştik. Hmm. Bu haklılığımız ortaya çıktı. Aşağı yukarı 2,5 milyar avro civarında e, öngörülen üzerinden bir harcamanın gerçekleştirildiği görülüyor. Sadece zemin için değil Bunun da maliyeti olacak işte. Biraz önce ifade ettiğiniz erteleme ve benzeri olgular. Tabii bu gündeme gelecek. Evet. E, yani sonuç itibariyle e, şunu ifade edebiliriz. Yani muhtemelen 29 Ekim'de 1. E, fazın A bölümünün açılışı gerçekleştirilecek. Şimdi i̇fade edilen de şu işte bu 1. fazda 60 milyon civarında yolcu kapasitesi olacak. E, toplam 6 pistin 2 tanesi de işletmeye alınmış olacak. İki, A 1. fazın B bölümüne de 2020'nin sonlarına doğru tamamlanacağı ifade ediliyor. Bu tamamlandığında da işte 70 veya 90 milyon e, ifade ediyor. Kimi veriler 70 diyor. Kimi veriler 90 milyon civarında e, yolcu kapasitesine ve 3. pistinde e, 2020'nin sonlarına e, kadar e, yapılacağı ifade ediyor. Evet. E, projenin e, mevcut durumunun bu olduğunu söyleyebilirim. Ama e, zaten proje 29 Ağustos'unda pardon Şubat ayında açılması planlanıyordu 2018 yılının. Hı hı. bir sakın olduğunu da söyleyebiliriz diye. Yani. Evet, doğru. Peki çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey evet, verdiğiniz de, bilgiler için. Yani evet ben de çok teşekkür ediyorum Açık Fratriya bu programları için. Gerçekten de toplumun ilgi duyduğu konulara parmak basıyor. Ama şunu söyleyebiliriz herhalde artık Bağbalana, işte, İstanbul gibi projeler de gerçekleştirdikten sonra herhalde o bölge için doğal yaşamdan bahsetmek... ...mümkün e, olmayacak. ...olamayacak diye Doğru. E, Tabii bu, bunun... Yani bugün bu itibariyle 15 milyon... ...iştireme çıkmış nüfusun... E, ...daha da yoğunlaşacağını... E, ...bu bölgelerin kentsel rantı... ...acılacağını da... E, ...artık hepimiz biliyoruz. Evet, e, umut evet. ediyoruz. Evet. Gerçi bir umudumuz yok ama. <gülüyor> e, ama yine de en azından Kanal İstanbul için yani. belki bir umut, umut vardır. Umut, ışığı var yine de diyelim. Evet. <gülüyor> Çok teşekkür yani, ediyoruz yani Hüseyin yani Bey. Yani onlara bir bazı firmalar gelip böyle teklifler verip muhtemelen gerçekleştirme konusunda bir çabalar işte olacaktır diye düşünüyorum. Ama ülke açısından bir yarar olacak mı? Ülke insanından bir yarar olacak mı? Bu konuda hepsinin kaygısını olduğunu ifade edebiliriz. Evet. Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Yaçama boyunca evet ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun çok merhaba. Evet, e, Jeoloji mühendisleri odası başkanı Hüseyin Alan üçüncü e, hava alanı ile ilgili özellikle jeolojik yapısı e, ekonomik e, açıdan da e, sona doğru verdiği bilgilerle. E, <gülüyor> moralimizi bozdu diyelim <gülüyor> Ama neyse yani evet, e... ama e, Bu gerçekleri de Sonuçta konuşmamız evet. bir şekilde Gündemde tutmamız gerekiyor e, Gerçekler e, her zaman e, Moral açıcı Değil maalesef evet. Evet. E, Son dönemde de biraz moral bozucu e, Biz de bu konuları gündemde tutmaya devam edeceğiz e, Evet bu hafta Ekonomi ekolojinin konu Jeoloji mühendisleri odası başkanı Hüseyin Alandı e, Bakalım 29 Ekim'e az bir zaman kaldı daha neler göreceğiz. Evet. Programlarımızda Hı, yer vermeye Hı. çalışacağız. Ve bir şarkıyla veda ediyoruz bu hafta. Kuzun Sion'dan. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İzlediğiniz It's Trying hard yet to comfort, now you're waving me goodbye and get out and leave.